Bunları dedik maddeler halinde zikredeceğiz. Dedik bunlardan birincisi dilin afetlerinden sakınmak. Ee, dil faydalı ve yararlı kullanıldığı zaman, geçen dersimizde dedik kişi Allah Azze ve Celle'nin yanında felaha erdiren en büyük organ dildir. Ama yerinde kullanılmadığında, zararlı işlerde kullanıldığında kişiyi helak edecek, helaka götürecek en büyük organ da dildir. Dedik ve bunu anlattık. Konumuz bu değil. Sonra dedi ki bir Müslümanın, ikinci olaraktan evvela dilin önemini anladıktan sonra dilin afetlerini bilmesi gerekir. Öyle değil mi? Dilin afetlerini bilmesi gerekir. Çünkü dilin afetleri zarar verici olanlardır. Ve biz dedik zarar verici olanları bilmek, zarar verici olanları def etmek, faydayı sağlayacak olanları bilmekten daha evladır. Öyle değil mi? Evvela insanlara zarar verme, ondan sonra Kemale ermek istiyorsan bu defa insanlara fayda sağla. Ama faydayla zarar yan yana geldiği zaman bizim için birinci sırada hangisi gelirdi? Zararı def etmek gelirdi. Nereden biz bunu çıkardık? Yani zararı def etmek, faydayı celbetmekten etmekten daha evladır. Şer'î naslara baktık. Allah Azze ve Celle zararın def edilmesini maslahatın celbedilmesinden edilmesinden daha fazla gözetiyor. Ve biz dedi ki eğer dilin afetlerini bilmiyorsa bir Müslüman, umumi kaidelere dönecek. Öyle mi? Yani bir Müslümana bir söz söyleyecek veya bir şey yapacak diliyle, bakacak. Şayet bu kendisine yapıldığı zaman hoşuna gidiyor idiyse yapacak. Ama kendisine yapıldığında hoşuna gitmiyor idiyse o zaman yapmayacak. Yani tafsilatı bilmeyen, şer'i hükmü bilmeyen, ayeti hadisi bilmeyen adam konulan İslam'da genel kaidelere başvuracak. Diyelim ki öğrenmeye kalkarsa, sorarsa dese ki dilin afetleri nelerdir? Burada dikkat ederseniz kitabınızda ikinci paragrafta alay etmek, lakap takmak, sövmek, gıybet etmek, iftira, yalan, dedikodu, lanetlemek, yalan şahitlik ve başkalarını horlamak dilin afetlerinden sayılabilir. Birinci sırada hangisini zikretmiş Şeyh? Birinci sırada alay etmeyi zikretmiş. Alay etmek dilin afetlerindendir. Öyle değil mi? Bir insanla alay etmek dilin afetlerindendir. Neden? Çünkü alay birin bir kavmin, herhangi bir kavime, alay etmesini, onları küçük görmesini, onlarla dalga geçmesini, bizim dilimize daha uygun olanı, onlarla dalga geçmesini Allah Azze ve Celle yasaklamıştır. Ve bu yasak neyle işleniyor? Dil ile işleniyor. Değil mi? Bir insanın bir insanla alay etmesi genelde dil ile işlendiğinden dolayı bunu dilin afetlerinden saymışlar âlimler. İnsanlarla dalga geçmeyi dilin afetlerinden saymışlar. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor? ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ la لَا يَسْخَرْ min kavmun asa an yekunu hayran minhum ve nisa nisa'un min nisa'in asa an yekunna hayran minhunna ve la telmizu anfusakum ve la tanazbazu bilalqab bi'sa al-ismu al iman ve man lam yatub fa ulaihe muzalim ay iman edenler bir kavim bir kavim ile dalga geçmesin ne erkekler erkeklerle dalga geçsinler ne de kadınlar kadınlarla dalga geçmesinler niye çünkü olur ki dalga geçirenler, dalga geçenlerden daha hayırlı bir topluluk olur. Hem erkeklerde, hem de kadınlarda dalga geçenler, dalga geçenlerden daha hayırlı bir topluluk olur. وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ Nefislerinizi yani işaret suretiyle ayıplamayın. Hani sözle ayıplamadığınız gibi. وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ Bu sözle olan. Öyle değil mi? Bu sözle olan. Ne demek sözle olan? Yani bir insan bir şey dediğinde veya bir şey yaptığında veya onda fıtraten ve başka yönden var olan bir eksikliği Ön plana çıkarıp onu küçümsemek, onunla dalga geçmek. Onun üzerinden bir şaka ortamı oluşturmak. Mesela bu bu. وَلَا تَلْمِذُوا اَنْفُسَكُمْ نَيْ وَيْلٌ لِكُلِّهُ مَزَةٍ لُوْمَزَةٍ Yani eliyle, gözüyle, kaşıyla, insanlarla dalga geçenlere veyl olsun diyor Allah Azze ve Celle. Öyle mi? Hakkese bunu işaret yoluyla da yapmayın diyor Allah Subhanahu ve Teala. İşte bu ameliye, yani Allah'ın nehyetmiş olduğu bu ameliye ee, dil ile genelde yapıldığından dolayı alimler insanlarla alay etmeyi Neyin içerisinde saymışlar? Dilin afetleri kısmından saymışlar. Bir insanla dalga geçmek ne demektir? Bir insanla dalga geçmek, bir insanı alaya almak demek karşımızda olan insanın ya kendinde bulunan bir özellikten ya yaptığı bir fiilden veyahut da e, söylemiş olduğu bir sözden dolayı gülmek suretiyle onu küçük düşürmektir. Şimdi mesela diyelim ki siz bir insan bir yanlış yaptığı zaman ee, onu azarladığınız zaman da onu küçük duruma düşürüyorsunuz. Öyle değil mi? Mesela bir yanlış yaptı, sen de onu azarladın insanların içinde. Sen bu şekilde de onu küçük duruma düşürmüş oluyorsun. Ama bu alay değildir, bu başka bir şeydir. Bu apayrı bir şeydir, tamam Konumuz o değil bizim. Bizim hangisi konumuz? Bir insanı gülünç duruma düşürmek suretiyle onu küçük düşürmektir. Öyle mi? Söylediği bir sözü, yapmış olduğu bir fiili veya kendinde bulunan bir eksiklik. Yani kısa boyludur, işte çirkindir, e, veyahut da e, sakardır e, mesela ve benzeri yani kendinde bulunan bir özellikten dolayı veyahut da onu ne yapmaktır? Onu e, gülünç duruma düşürmek suretiyle onu küçük düşürmektir. Tamam? Alay etmek budur. E, her küçük düşürmek alay etmek demek değildir. Anlaşıldı burası değil mi? Biz bir insanı azarlayabiliriz, tersliğe de biliriz, bu şekilleri küçük düşürebiliriz. Bu alay etmek değildir. Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı gülünç duruma düşürmek suretiyle onu küçümsemektir. Şimdi burada ee, nasıl, nasıl olur bu? İki türlü olur. Bir insanın bir insanla alay etmesi iki türlü olur. Ya sözlü onunla alay edersin ki yaygın olan da budur. Öyle değil mi? Yaygın olan da budur. Bu nasıldır? Mesela diyelim ki senin kardeşin senin yanında bir söz söyler. Sen de o sözü ondan duyduğun anda başlarsın mesela onu gülüş duruma düşürmeye. İstersen bunu şaka yoluyla yap. istersen bunu gerçek yoluyla yap. istersen bunu onu küçük düşürmek adına yap fark etmez. Ama sen onu gülüş duruma düşürürsen, o söylediği sözden e, dolayı, e, sen burada onunla ne etmiş olursun? Sen burada onunla alay etmiş olursun. Tamam mı? Ve bu da İslam dininde ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Ama sen onun söylediğine gülersen, onu küçük düşürmeden bunun ismi ne olur o zaman? Mizah olur. Öyle değil mi? Bak alayda şart nedir? Alayda hem küçük düşürmek olacak hem de gülüş duruma düşürmek olacak. İkisi bir arada olacak anlaşıldı. Sadece gülme olursa bunun ismi nedir İslam'da? Mizah'tır. Hatta bu eğer kardeşliği arttırır, aradaki sevgiyi çoğaltırsa bu güzeldir bile İslam'da. Sadece küçük düşürmek olursa bu da alay değildir. Bu hor görmek de olabilir. Değil mi? Bu senin kibirin de olabilir. İkisi bir arada oldu mu? Bunun adı ne olur? Bunun adı alay olur. Yani söz ile alay etmek nedir? Senin kardeşinin yaptığı bir söz, bir söylediği bir söz, yaptığı bir fiil ve onda bulunan bir eksiklik. Yani yaratılışından getirdiği bir eksiklikte onu küçük düşürmek suretiyle, ona ya senin gülmen veyahut onu günüş duruma düşürmendir. Bunu Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Yasaklamıştır. İki, işaret yoluyla onunla alay etmek. Bu ise maalesef en gizli olanıdır. Yani bu çünkü görülmediğinden dolayı ve zaten bu münafıkların ve müşriklerin en belirgin özelliklerindendir. Öyle değil mi? Mesela biri çok günüş bir şey yapar, ee, örnek veriyorum. Ee, biri onu küçük düşürür, siz buna katılmayabilirsiniz. Ama gözünüzle, kaşınızla, elinizle, yaptığınız o anki bir tepkiyle, bir hareketle aslında siz daha beterini yapmış olursunuz. Öyle değil mi? Allah Azze ve ne diyor? Ayet-i kerimede وَيْلٌ لِكُلِّ mezetin لُوْمَزَةٍ Diliyle ve gözüyle, kaşıyla, insanlarla dalga geçenlere وَيْل olsun e diyor. Şimdi İslam âlimleri وَيْل'in ne olduğunda ihtilaf etmişler. Daha evvelde söylemiştim bunu değil mi? Bazıları işte sünenlerde varit olan bir takım rivayetleri almışlar. Demişler ki bu cehennemde bir vadidir. Yani وَيْل cehennemde bir vadidir. Bahse demiş yok. Cehennemde bir vadi değildir. Allah'ın kula yapmış olduğu bir bedduadır. Öyle mi? E şimdi ikisini de ele alsan, e, her biri bir diğerinden daha kötü insan için. Öyle mi? Ha cehennemde bir vadi olsun. Ha Allah azze ve celle sana beddua etsin. Yani Allah azze ve celle sana beddua ediyor. Diyor ki veyl olsun. Mesela kime veyl olsun? Kaşıyla, gözüyle, hareketleriyle insanlarla dalga geçen, insanlarla alay edenlere. Mesela örnek Diyelim ki bir kardeşiniz sizin kaldığınız odaya girdi. Misal size bir şey söyledi o anda belki ona cevap veremediniz. E, misal veya bir şey demediniz ama arkasını döndüğü zaman kaşınızla, gözünüzle, elinizle bir hareket yaptınız mesela. Yani günlük hayatta çokça insanların karşılaştığı. İşte, i̇şte ayet-i kerimede anlatılan şey budur. Öyle değil mi? Veyahut da diyelim bir tane kardeşiniz yanlış bir şey yapıyor. Misal siz diğerine gözünüzle işaret ediyorsunuz. Bak bak bak şuna bak ediyorsunuz. Yani onu ediyorsunuz. Neyiniz de? Belki söz yok, ortada açığa çıkan bir şey yok ama lemz var değil mi? Gözünüzle ona işaret veya el hareketiyle, kol hareketiyle vesaire ona işaret ediyorsunuz. Bunlar hep İslam dini tarafından yasaklanmış, dilin afetlerinden yani sayılmış olan ve insanı helaka götürecek olan şeylerdendir. Alayın sureti anlaşıldı öyle değil mi? Alay nedir? Alayın sureti anlaşıldı. Peki alayın şere'i hükmü nedir? Yani bir insanın bir insanla ister kaşıyla, gözüyle ister ağzıyla alay etmesinin şer'i hükmü nedir? Bunun şer'i hükmü haramdır. Öyle değil mi? Bir insanın, bir insanla dalga geçmesi, alay etmesi, ister sözle olsun, ister e, işaret yoluyla olsun, bu haramdır. Niye haramdır? Çünkü sonunda ikap vardır. وَاَيْلٌ لِكُلِّهُ مَزَةٍ لُوْمَزَةٍ diyor Allah Azze ve Celle. İstisna yok. وَاَيْلٌ لِكُلِّهُ مَزَةٍ لُوْمَزَةٍ Yani bütün diliyle ve kaşıyla, gözüyle insanlara, e, küçük düşüren, insanlarla dalga geçenlerin hepsine veil olsun diyor e, Allah Azze ve Celle. Bunun sonunda bir ikap olduğundan dolayı ve sarih bir nehi olduğundan dolayı, öyle mi? Bu İslam dininde haramdır. Peki bu niye haram kılınmış? Yani Allah Azze ve Celle, bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşiyle dalga geçmesini, onunla alay etmesini Allah azze ve celle niye şey yapmış? E, haram e, kılmıştır. Dediğimiz zaman bunun hikmetleri nelerdir? Dediğimizde aslında konunun teferruatı da kendiliğinden açığa çıkmış olacak. Öyle değil mi? Bakın dikkat edin bu nehi hangi surede varit olmuş? Hucurat suresinde varit olmuş. Öyle değil mi? Hucurat suresinin özelliği nedir? Hucurat suresinin Diğer surelerden ayıran en belirgin özelliği nedir? Hı. Hucurat Suresi Müslümanların arasındaki kardeşliğe dikkat çeken, kardeşliği emreden ve daha sonra nelerin de bu kardeşliği zedeleyeceğini tek tek Müslümanlara anlatan suredir. Öyle değil mi? Zannı anlatan sure bu suredir. Gıybeti anlatan sure bu suredir. Doğru mudur? Savaşmamayı anlatan sure bu suredir. Müslümanların bir arada savaşmamasını anlatan sure bu suredir. Müslümanların birbirine lakap takmamasını anlatan sure bu suredir. Öyle değil mi? Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi kardeşliği yerle bir edecek olan afetlerdir. Ondan dolayı Hucurat suresi sosyal yapıyı düzenleyen bir suredir. Yani Müslümanların arasındaki sosyal ilişkileri düzenleyen, nasıl olması gerektiğine dikkat çeken sure Hucurat suresidir. Allah azze ve celle'nin bu ayet-i kerimeyi bu surenin içerisinde zikretmesi Zaten hikmetini kendiliğinden ortaya çıkarıyor. Demek ki Müslümanların birbiriyle dalga geçmesi Müslümanlardaki kardeşlik anlayışını yerle bir edecek olan, onu bitirecek olan etkenlerden bir etkendir. Öyle mi? O zaman bu nedir? Alaycı insanlar. Allah'ın ne kardeşlik nimetine karşı nankör olan insanlardır. Biz daha dersimizin ilk başında neyi anlattık? Dersimizin ilk başta dedi ki kardeşlik bizim kendi kesbimizle, bizim kendi uğraşımızla, güzel ahlakımızla elde etmiş olduğumuz bir şey değildir. Kardeşlik Allah'ın bu ümmete vermiş olduğu bir nimettir. Öyle değil mi? Ve Kur'an-ı Kerim'de iki yerde Allah Azze ve Celle bu nimeti Müslümanlara hatırlatmıştır. Ta ki yanlışa düşüp biz kardeşiz demesinler. Allah sizi kardeş yaptı demiştir Allah. Azze ve Celle. Öyle değil mi? Ve biz dedik ki her nimette olduğu gibi nimetin şükrü eda edilirse o nimeti Allah arttırır. Ama nimetin şükrü eda edilmezse, nimete karşından körlük edilirse Allah azze ve celle tam onun zıddıyla yani kardeşliğin zıddı nedir? Düşmanlıktır, adavettir öyle değil mi? İslam'da yasaklanmış olan şeydir. Tam buna götürür. İşte alay etmek, kişinin Allah'ın Müslümanlara tanımış olduğu kardeşlik nimetine karşı şükretmemesi demektir. Alay etmemek, Müslümanlara değer vermek ise kişinin Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu kardeşlik nimetine en büyük şükür olan hal diliyle şükretmesi demektir. Tamam Alayın sıkıntısı bu. Yani Müslümanların arasındaki şeyi bozuyor. Çünkü sen mesela diyelim bir kardeşinle samimi olabilirsin. Sen bir kardeşinle aynı ortamda yaşayabilirsin. Veya sen bir kardeşini çok iyi tanıyor olabilirsin ama insanoğlu sürekli değişken bir haldedir. Yani senin her zaman ona yaptığın şakayı, her zaman ona yaptığın alayı belki normal zamanda senin onun arasındaki alay şakaya bile dönüşmüş olabilir artık hani birbirinizi anlıyor olabilirsiniz ama ee, belki o anda adamın morali bir şeye çok bozuktur. Öyle değil mi? Belki kafasına bir şey dert etmiştir. Belki sana karşı zaten içinde bir suizan vardır o anda. Sen bunun farkında e, değilsin. Farkında olmadan kardeşlik müessesesini yerle bir edersin. Zaten normalde mesela e, son anlatayım bunu inşallah. Başka bir maddenin altında anlatayım daha münasip olur. Demek ki birinci maddemiz buymuş. Yani birinci hikmet neymiş? Allah'ın alayı yasaklamasının sebebi. Çünkü alay Celle'nin İslam ümmetine tanıdığı kardeşlik nimetini yerle bir eden bir şeydir, tamam? Yerle bir eden bir şeydir. İkincisi ise alay nedir? Alay, kafirlerin özelliklerinden ve onları en belirgin kılan özelliklerden bir tanesidir, tamam? Alay nedir? Alay, dalga geçme, insanları küçük düşürme, kafirlerin ve münafıkların en belirgin özelliklerindendir. Biz ne demiştik? Biz demiştik ki şeriat, şeriat, bizi onlara her alanda benzemekten men etmiştir. Bizi onlarda her alanda onlarla aynı olmaktan şeriat bizi ayrı tutmuştur. Öyle değil mi? Sebep? Çünkü biz mü'miniz. Mü'min olduktan sonra imanın birtakım özellikleri vardır. Ve mü'minin o özelliklerle kendini süslemesi lazımdır. Öyle değil mi? Küfür de aynen böyledir. Nifak da aynen böyledir. Nifakın <gülüyor> ve küfrün birtakım özellikleri vardır. Mutlaka münafık ve kafir o özelliklerle ne yapar? Nifakının ve küfrünün kuvvetine göre o özelliklerle süslenir. Mü'min imanının kuvvetine göre imanın özellikleriyle, kafir de küfrünün kuvvetine göre küfrün ve nifakın özellikleriyle süslenir. İmanın en belirgin özelliklerinden biri nedir? Mü'min vakurdur, vakard sahibidir öyle değil mi? Ağırdır. İnsanlara hürmet edendir, insanlara saygı gösterendir. Hele bir de mü'minse, Karşısındaki insan iman kardeşliğinin nimetini bilendir. Nimetin kıymetini, kadr kıymetini bilendir. Kafir ise tam tersidir. Kafir kibirlidir. Kendinden başka hiç kimseyi beğenmeyendir. Kendinin dışındaki herkesi küçük görendir, bencildir. Yani kendini mutlu etmek adına herkesi kırabilir. Yeter ki o an bir dalga geçsin biriyle. Bir an kendisi mutlu olacak belki gülecek bir kahkaha atacak. Bütün bir toplumun kalbini kırmaktan çekinmez bu kafirdir. Ama mümin öyle değildir. Mü'min kardeşini kendine tercih edendir, öyle değil mi? Bir anlık lezzeti değil, hayat boyu lazım olan ihtiyaçlarına dahi kardeşini tercih edendir. Yani değil ki bir gülme kardeşini tercih edecek olan, onun kalbini kırmayı önemsemeyecek olan. Böyle biri zaten kesinlikle değildir. Bilakis mü'min imanının kuvveti oranında, kendi için zaruri ihtiyaç olan şeylerde bile kardeşini kendi nefsine tercih edendir. Tamam Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela münafıklar. Münafıkların en belirgin özelliği nedir? Alay etmektir. Öyle mi? Ve eğer kılavu ila şeyatin him, "Kalu inna ma'gum inna ma n'pnu müstehziun, inna ma derler onlar. Öyle mi? Hakiza kafirler için Allah azze ve celle ne diyor? "Ve laqad istuhzi abi min kablike." Yani, ey Muhammed, şu anda sadece sen dalga geçilmiyorsun. Şüphesiz ki senden önce başka peygamberlerle de dalga geçildi. Senden önce başka peygamberlerle de dalga geçildi. Demek ki dalga geçmek, insanları küçümsemek, Kimlerin özelliğindendir? Kafirlerin ve münafıkların özelliğindendir. Kişide ne kadar bu özellik artarsa, ne kadar bu özellik bulunursa bu o kişiyi o kadar küfre ve kafirlere yakın kılar. Öyle değil mi? Çünkü mü'min imanın özellikleriyle süslenen, kafir ise küfrün özellikleriyle süslenendir. Zaten bu alay konusuna bakın, bu dalga konusuna bakın. Bunun aslı kesinlikle İslam'dan değildir. Bunun aslı nereden girmiştir şey? E, Müslümanlara batıdan girmiştir. Öyle değil mi? Mesela örneğin diyelim ki batıda bu bir meslektir. Yani stand-up dedikleri şey, değil mi? İnsanlarla dalga geçmek, var olan olayları insanları küçümseyerek, küçük düşürerek diğer insanların karşısında gülüç duruma düşürmek. Aslında bunun ismi stand-up olmuş, öyle mi? İstihza kurumu, alay kurumu, suhriye kurumu, Kur'an-ı Kerim'de geçen, bunun ismi stand-up olmuştur. Dikkat edin, bu kafirlerden geçmiştir şeylere. Ha, Veyl olsun o Müslümanlara ki onlara özenen. Yani mesela diyelim ki birinde biz bir bir yerde oturuyorduk, bir tanesi çok böyle dengesiz bir vatandaş vardı orada. Yani böyle herkesin söylediğiyle dalga geçen bir adam. Kim ne dese bir şey söylüyor ama komik de söylüyor yani. O söyleyince insanlar da etrafında gülüyorlar. Biz de neyse oradan çıktık, bir tane kardeş vardı yanımda, gideceğimiz yere gittik. Bana dedi ki, abi dedi o adam var ya dedi. Türkiye'de bir tane stand-upçı var dedi çok meşhur, aynen o dedi onu taklit ediyor dedi. Ben dedi Müslüman olmadan evvel o adamı çok fazla izliyordum, e, dinliyordum e dedi. Aynısı dedi yani yaptığı el-kul yani Şimdi kendi kendime oturdum düşündüm dedim yani veyl olsun bir adama ki e, İslam'ın e, en küçük duruma düşürdüğü çünkü insanlarla dalga geçen kendisi küçüktür aslında. Yani kendi nefsindeki küçüklüğü kapatmak için başkalarıyla dalga geçiyor demektir. Bir Müslüman hiç bunu kendine örnek alır mı? Bir Müslüman hiç bunu taklit eder mi? Allah Azze ve Celle'nin bu kadar e, salih ikabı bu kadar salih nehi olmakla beraber. Onun için bu kesinlikle Müslümanların e, şeyinden değildir. Müslümanların özelliklerinden değildir. suhriye alay kafirlerin özelliklerindendir. Üçüncüsü ise biriyle dalga geçmek ona eziyet etmek ve ona zulmetmektir. Öyle değil mi? Buraya kadar söylediğimiz İslam'ın hakkıydı, doğru mu? Biriyle dalga geçmek, bir mesela size hey, herhangi birinize sorayım diyeyim, biri sizinle dalga geçtiği zaman bu sizin hoşunuza gider mi? Sizi küçük düşürüp e, gülüş duruma düşürdüğü zaman bu sizin hoşunuza gider mi? Sizin hoşunuza gitmez, öyle değil mi? Size eziyet verir bu, kendinize bir zulüm olarak algılarsınız. E peki Müslümana zulüm etmek haram değil midir? Müslümana eziyet etmek haram değil midir? Haramdır. Değil mi? Müslümana zulmetmek, Müslümana eziyet etmek haramdır. Ondan dolayı da nedir? Bir Müslümanın bunu bilmesi lazım. Yani yapmış olduğu her dalga bir insanı küçük düşürmüş olduğu her söz veya fiil aslında karşıdakine eziyet etmek ve karşıdakine zulmetmektir. Öyle mi? Oysa Allahu Teala bize ne demiştir? Ya ibadi, inni haramtu'z-zulme 'ala nefs'i ve ce'altuhu bainakum muharreme. Yani zulüm o kadar pis bir şeydir ki Allahu Teala kendi nefsine dahi onu haram kılmıştır zulüm o kadar pis ve kötü bir şeydir ki Allahuze vecelle kulları mesela Allah'a bir şey haram olur mu yani şimdi düşündüğünüz zaman Allahuze vecelle kullarının dikkatini çekmek için bak diyor ki inni haramtu zulme ala nafsi ben zulmü kendi nefsimin üzerine haram kıldım ve sizin aranızda da onu ne yaptım haram kıldım. El muslimu akhul muslimi. Müslüman müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ve la Ne ona zulmeder ne de onu Küçük düşürür. وَيَعُتَّ لَا يَزْلِمُهُ وَلَا يَحْكِرُهُ Onu küçük düşürmez. İki rivayette nedir? İki rivayetinde de işaret ettiği nokta hakir düşürmek, bir insanı küçük düşürmek, ona zulmetmektir. Ve bu Müslümanın Müslüman kardeşliğine aykırı olan bir şeydir. Tamam mı? Ondan dolayı alayın haram kılınma nedenlerinden bir tanesi de budur. Alay, küçük düşürmek, insanları, insanlara zulmetmek ve insanlara eziyet etmektir. İnsanlara zulmetmek, insanlara eziyet etmektir. Yine başka bir şey nedir? Ee, başka bir maddesi nedir? Ee, alay etmenin, insanları küçük düşürmenin, haram kılınmasının başka bir sebebi nedir? Ne olabilir mesela? Düşündüğünüzde. Boş, boş mesela. Öyle değil mi? Çünkü bu insanların boş şeylerle iştigal etmesi demektir. Yani bu bir sonraki konuda zaten geleceği için bunu anlatmayacağız. Yani kendini ilgilendirmeyen işlere, boş işlerle ilgilenmenin insana getirdiği zararlar nelerdir? Bunu bir sonraki konumuzda anlatacağız. Bakın alay, insanların arasındaki adavet kapısını açan şeydir. Alay, dalga geçmek, insanları küçümsemek. İnsanların arasındaki adavet kapılarını, düşmanlık kapılarını açan etkenlerden bir tanesidir. Yani kardeşliği öldürdü, fehasb değil yani. Hani kardeşliği öldürdü, bitti. Alay işte diyelim ki şeydir, kardeşliği öldüren bir etkendir, tamam burada duruyor mu, burada durmuyor. İşte şeye kapı açan, düşmanlığa kapı açan bir etkendir, burada duruyor mu, burada durmuyor. Düşmanlığı bizzat hakuk ettiren şeylerden bir tanesi de alay edilmesidir. Öyle değil mi? Alay edilmesi. Bakın bunun en büyük delili nedir? Mesela Mekke'deki Müslümanlar Medine'ye geldikten sonra öyle değil mi? Medine'ye geldikten sonra Mekke'dekilere karşı işlerinde çok büyük bir adavet var. Doğru mu? Bu adavetin sebeplerinden bir tanesi de nedir? Kendi anneleri, babaları, kardeşleri olmasına rağmen bir tanesi de onlara alay etmeleridir. Sürekli onları küçük düşürmelerdir. Öyle değil mi? O düşmanlığı körükleyen, düşmanlığı iyice pekiştiren tabi bu düşmanlık İslam tarafından övülen bir düşmanlıktır. Ama bu kardeşler arasında da böyledir. Yani bir insan sürekli diğer kardeşlerle dalga geçiyorsa, sürekli onları küçük düşürüyorsa karşısındaki kardeşlerin ona düşmanlık etmemesi ne değildir? Mümkün değildir. Yine bunların sebeplerinden bir tanesi nedir? Kibirdir. Yani bir insan eğer başkalarıyla alay etmeyi ahlak haline, onları küçük düşürmeyi ahlak haline getirmişse bu onun neyine delalet eder? Bu onun kibirine delalet eder öyle mi? Kibrin tanımı nedir sünnette? Peygamber veem kibiri nasıl tanımlamıştır bilen var mı el kibru batarul hakkı ve gamtun nasi Hakka karşı büyüklenmek ve insanları küçük görmektir öyle mi el <gülüyor> kibru kibir Hakka karşı büyüklenmektir yani senin hakka karşı kendini büyük şey etmendir, büyük görmendir. iki insanları küçümsemendir alay ve dalga geçmenin temelinde ne vardır karşıdakini küçük görme vardır Mesela siz örnek veriyorum, bir iş yerinde çalışan adam, o iş yerinin müdürüyle dalga geçebilir mi? Bir medresedeki bir öğrenci hocasıyla dalga geçebilir mi? Bir mücahit komutanıyla dalga geçebilir mi? Bir memur amiriyle dalga geçebilir mi? Mümkün değil, öyle mi? Sebep çünkü onu kendinden küçük görmediğinden dolayı. Kim kimle dalga geçer, onu küçümse? Karşındaki insanı kendinden küçük gördüğün zaman bu böyledir, öyle değil mi? E kibir de nedir? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ne diyor? Kalbinde zerre miskal kibir olan adam cennete girmez. Değil mi? Kalbinde zerre miskal kibir olan adam cennete girmez. Bu kibrin alametlerinden biri nedir? Hani dün kardeşimiz bir soru sordu dedik ya. İslam bizi olayların hakikatiyle ilgilenmekten uzak tutmuş. Bize her hakikatin alametlerini öğretmiş. Yani ben kibirli miyim, değil miyim? Bak, sende kibrin alametleri, şeriatta zikredilen kibrin alametleri varsa sen kibirlisin. Yoksa yok değilsin. Doğru mu? Kibirin alametlerinden bir tanesi de nedir? Kişinin karşısındaki insanları küçük görmesidir. Ve bunun belirtisi de onlarla dalga geçmesidir. Öyle değil mi? Onlarla dalga geçmesi, onları küçümsemesi, onların sürekli kendisine alay konusu etmesidir. Ve Peygamber Vesselam'ın bu konuda vadi sunmuş olduğu tehdit çok ağırdır. Yani kalbinde zerre miskal kibir olan bir adam cennete girmez. Niye? Çünkü kibir sadece Allah'a kastır. Öyle mi? Mütkebbir olan Allah'tır yani kibir sahibi olan insanlara karşı büyüklenme hakkına sahip olan sadece ve sadece Allahuze ve Celle'dir. Ve kıyamet gününde de bağıracak zaten. Eynel mutekebbirun, eyin el cebbaron. Nerede o yeryüzünde büyüklenenler? Nerede o yeryüzünde kibir sahibi olanlar? Nerede o yeryüzünde insanları kahrettiklerini zannedenler? Çünkü mutekebbir de benim, cebbar da benim, kahhar da benim diyecek Allah. Azze ve Celle. Bu insanları o gün küçültecek. Yani yaptıklarına ceza olarak bu insanları o gün küçültecek. Bu sebeplerden dolayı yani alay geçme, dalga geçmenin temelinde bunlar olduğundan dolayı Allahu Teala ne yapmıştır? Bunu yasaklamıştır. Ve en önemlisi de ayet-i kerimenin kendi içerisindeki sebeptir. Asa en yekunu hayran minhum. Asa en yekunna hayran minhunna. Yani erkeklerin dalga geçtiği kavim umulur ki onlardan daha hayırlı bir kavim olur. Kadınların dalga geçtiği kavim umulur ki onlardan daha hayırlı bir kavim olur. Öyle mi? Belki sen biriyle dalga geçiyorsun ama sen dalga geçmiş olduğun adamın Allah katında çok değerli bir insan olduğunu bilmiyorsun. Öyle mi? Doğru mudur? Ne diyor peygamberin risaleti? Ben adali valiyen fakat azantuhu bil harb. Yani kim benim velilerimden bir tanesine eziyet ederse, onlara düşman ederse, düşmanlık ederse fakat azantu bil harb. Ben ona harp ilan ettim. Yani sen dalga geçtiğin adamın, ayet-i kerimede dediği gibi veya kadının, senden daha hayırlı olmadığını nereden biliyorsun? Öyle mi? Mesela münafıklar, Tebuk gününde dalga geçtikleri insanlara ne dediler ki? Yani e, dediler ki vallahi biz bunlardan daha yalancı, biz bunlardan daha korkak, öyle mi? İnsan görmedik dediler. Sahabe için, yani o peygamberle beraber savaşa çıkanlar için onlara Tebuk gününde ne dedi münafıklar? Derler ki vallahi biz bunlardan karşılaşma anında daha korkak hiç kimseyi tanımıyoruz. Öyle mi? Karnına, midesine daha düşkün kimseyi tanımıyoruz. Daha yalan söyleyeni de tanımıyoruz. Öyle mi? Allah Teala ne dedi? "Ve leysa aldahum la yekulun innema kunna nakhudu ve nel'ab. Kul abilahi ve ayatihi Adamlar Allah'la mı dalga geçmişler burada? Adamlar Resul'le mi dalga geçmişler burada? Adamlar Allah'ın ayetleriyle mi dalga? Yok. Adamların dalga geçtiği şey belli. Biz bunlar kadar karnına midesine düşkün, bunlar kadar yalancı, bunlar kadar korkak adam görmedik demişler. Öyle mi? Ama bak işte men adali veliyen faqad aazantuhu bil harb. Dalga geçtikleri insanlar Allah dostu olan insanlar. Dalga geçtikleri insanlar Allah zevcelerin yanında değeri olan, Allah zevcelerin yanında yeri mekanı olan insanlar. Öyle mi? Bak Allah zevcele bu dalgayı neye bağlıyor? Kul ebillahi ve ayatihi ve rasulih kuntum tastahezuun. Deki Allah'la Resulüyle ayetleriyle mi dalga geçiyorsunuz? la <gülüyor> تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بعد ايمانكم. Özür dilemeyiniz, siz imanınızdan sonra küfre girdiniz. Senin de veyahut da benim de dalga geçtiğim kardeşimin benden daha hayırlı olmadığını, Allah dostu olmadığını ben nereden bilebilirim ki? Öyle değil mi? Peygamberimiz ne diyor? Vallahi diyor nice kapılardan kovulan insanlar vardır. Kim kapıdan kovulur? Üstü başı yırtık, üstü başı dağınık öyle değil mi? Hani toplumda baktığın zaman hiçbir şey ifade etmeyen, görüntüdeki insanlar kapılardan kovulur. Allah adına yemin ederse, Allah Azze ve Celle onun yeminini yerine getirir. Doğru mudur? Allah adına yemin ettiğinde düşünebiliyor musun? Allah bir kulun ettiği yeminin yanında durmuyor yani. O yemin etti diye mutlaka onun o yeminini yerine getiriyor. Ama zahiren baktığında, kapıya geldiğinde kapıdan kovacağım bir adam. Yani bu nedir diyeceğin, kapından göndereceğin bir adam. Şimdi belki şu soruyu sorabilirsiniz, peki biz nereden insanları bileceğiz? İşte bilmeye gerek yok, bu Müslümanın ahlakının olması lazım. Yani herkese değer vermesi lazım, herkese saygı duyması lazım. Zaten bakın şunu unutmayın, bunun temeli, yani bu dalga geçmenin, alay etmenin temeli şakacılıktan kaynaklanıyor. Tamam mı? Genelde zaten bu ahlak kimde olur? Yani ağır başlığı, yerine göre konuşan, yerine göre gülen insanlarda böyle bir ahlak olmaz. Öyle değil mi? Bu ahlak genelde kimlerde olur? Şaka yapmayı meslek haline getirmiş olan, sürekli kendini şaka yapma veyahut espri yapma zorunluluğu altında hisseden insanlar için geçerli olan bir şeydir. Öyle değil mi? Doğru mudur? Doğru. İslam'da mesela genelde bu müslümanların arasında da çok yaygın maalesef. Yani niye böyledir? İnsan onu da anlamıyor. Bir insanın bir insanla samimiyeti o insanla çok dalga geçmesine bağlanıyor. Doğru mu? Yani mesela adam diyor ki bizim ortamımız çok güzeldi. Niye? Acayip espri, esprili bir ortamdı. Ya o acayip esprili bir ortam güzel bir ortam olur mu? Acayip komik bir ortam güzel bir ortam olur mu? Yani öyle mi? İslam'da bu kardeşlik değildir ki. İslam'da sen sürekli birine espri yapıyorsan bu onu küçümsediğini gösterir. Şimdi mesela kendi nefsinizle düşünün. Diyelim ki mesela bu kardeş sürekli bu kardeşe şaka yapıyor. Şimdi sen bana niye sürekli şaka yapmıyorsun? Aslında yapamıyorsun. Öyle değil mi? Yani demek ki senin benle ona, senin ona değer vermediğini gösterir bu. Senin yanında onun bir değer ifade etmediğini, sen sürekli bir adama sürekli şaka yapıyorsan, <gülüyor> sürekli onun üzerinden gülüyorsan bu senin ona değer vermediğini gösterir. Doğru mudur? Bu nasıl kardeşliktir? Yani değer vermeden, ben birine değer vermiyorum ama bizim kardeşlik ortamımız çok güzel. Böyle bir şey olabilir mi? İslam'da kardeşlik nedir? İslam'da kardeşlik birbirine değer vermektir. İslam'da kardeşlik birbirine saygı duymaktır. İslam'da kardeşlik, kardeşim konuştuğu zaman onu sonuna kadar dinlemektir. İslam'da kardeşlik, kardeşliğin söyle, kardeşinin söylediği şeye önem atfetmendir. Yani ee, konuşuyor dememendir, dinlemendir. Hele bir ne diyor kardeşim, bu benim kardeşimdir, edemendir. Kardeşlik budur, çok gülmek, çok şaka yapmak, çok onu küçük düşürmek. İslam'da kardeşlik kesinlikle ne değildir? Bu değildir. Bu da bize maalesef nereden gelmiş? Yine kafirlerden gelmiş. Yani sahabenin kardeşlik anlayışına bakın. Sahabenin kardeşlik anlayışı birbirinin derdine ortak olmaktır. Sahabenin kardeşlik anlayışı birbirine yardımcı olmaktır. Sahabenin kardeşlik anlayışı kardeşini kendine tercih etmektir. Kendi karısını kardeşi için boşuya Yani sahabenin kardeşlik anlayışı budur. Öyle mi? Sürekli dalga geçmek, sürekli şaka yapmak, sürekli birbirlerine lakap e, takmak mesela cık, bu değildir e, kardeşlik. Bizde nedir? Samimiyetin ölçüsü lakap takıyorsan bir adama samimisin. Öyle mi? Doğru mudur? Mesela şimdi diyelim ki bizim toplumumuzda bir ortam düşünün, herkes birbirine abi diye hitap ediyor mesela. Bu ortamdaki resmiyetin göstergesidir insanların nezdinde ama İslam nezdinde böyle değildir. İslam nezdinde bu kardeşliğin göstergesidir. Sen sevmediğin, saymadığın, yaşlarından küçük bir adama abi diyebilir misin mesela? Şimdi sen diyelim bir tane öğrencine ders veriyorsun, sen ona abi diye hitap ediyorsun mesela öyle mi? Şimdi sen normalde sokakta veya Müslüman olmadan önce sen sokaktaki kendinden küçük bir adamın çoğu kişi büyüğüne bile abi demiyor. Doğru mudur? Bu senin onu saydığını sevdiğini gösterir. Bu senin onu saydığını sevdiğini gösterir. Bu resmiyet falan değildir. Ama lakap takmak, birbirini küçümsemek, sürekli birbirine şaka yapmak, bunlar şeytanın oyunlarıdır. Yani bu nedir? Bu suni bir kardeşliktir. Suni ve hakki kardeşlik arasındaki fark nedir? Suni kardeşlik, görüntüde ortam gırnatadır, muhabbet çok güzeldir, hiçbir şey yok ama en ufak bir şeyde birbirlerine girerler. En ufak bir şeyde birbirlerine söverler, en ufak bir şeyde birbirleriyle kavga ederler. Öyle değil mi? Görüntüde bakarsın mesela birçok ortamda görmüşsünüzdür, şahit olmuşsunuzdur, dışarıdan baktığında ya çok samimi insanlar, maşallah böyle çok güzel bir ortamları, çok güzel bir muhabbetleri var dersin. Şu kalemin fiyatından bile birbirlerini yiyebilirler o ortamda. Birbirlerine hakaret edebilirler, on sene önceliğinin dosyalarını açabilirler. Bu kardeşlik midir? Bu kardeşlik değildir. Ama sevgi olsa, içeriden birbirine karşı saygı olsa değil mi? Böyle bir durum, böyle bir ortam oluşabilir mi? Böyle bir ortam oluşamaz. Ondan dolayı yalancı kardeşliklere, suni gülmelere, suni esprilere, suni şakalara aldanmamak lazım. Şaka yapmamak lazım değil, espri yapmamak lazım değil. Bu kardeşliği artıran bir etkense bu güzeldir. Kardeşini tebessüm ettirebiliyorsan, kardeşinin hoşuna giden ortamını yumuşatabiliyorsan bu güzeldir. Bu hatta sana sevap getirir. Niyetiyle yaparsan sana sevap da getirir. Ama bu küçümsemek, lakap takmak, bağırmak, çağırmak vesaire değildir. Hakeza lakap takmayı da bunun içerisine alabilirsiniz. Lakap takmak da bunun kısımlarındandır, değil mi? İkincisi. Velatena bezu bil elkab. Birbirinize lakap takmayınız diyor Allah azze ve celle. Doğru mudur? Birbirinize lakap takmayınız diyor. Lakapta nedir? Birini dalga geçmek için söylenen bir şeydir. Lakaplar genelde nedir lakaplar? Mesela bir lakap vardır Mahmut'tur. O ayrı zaten biz onu konuşmuyoruz. Değil mi? Mesela senin bir kardeşin çok cömerttir. Onu her andığınızda artık dersiniz ki cömert falan. Mesela bu güzeldir. Bunu konuşmuyoruz biz. Biri bir yanlış bir şey yapar, komik bir şey yapar. Ee, sen onu küçümsemek için o anda ondan ona bir isim türetirsin. Bir lakap türetirsin. Doğru mu? Sürekli artık onu onunla anarsın. Yani sürekli onunla dalga geçmiyorsun ama o lakabı zikrederek sürekli onun o yanlışını, o küçük düşmüşlüğünü sürekli hatırlatmış oluyorsun. Doğru mudur? Bunlar hiçbiri ne samimiyetin, ne kardeşliğin, ne de güzelliğin ölçüsü değildir. Bunlar hepsi suni şeylerdir. Pratik hayatınızda da bakabilirsiniz. Zaten birbiriyle çok dalga geçen, çok şaka yapan insanlar en ufak meselelerde birbirlerini yerler. Yani en küçük bir mesele parıldadığında sesler yükselir, el kol hareketleri yapılmaya ve başlanır falan. Ama ciddi olan, birbirine karşı vakar sahibi olan, birbirine değer veren insanlarsa bunun tam tersidir. Yani birbiri diğerine hakaret etse bile bakarsınız ki o diğeri kardeşinin hakkını gözetiyor. Ona karşı sabırla mesela e, davranıyor. Buraya kadar anlattıklarım anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Soru sormak isteyen? Sor. Kibir. En önemlisi kibirdir. Yani bir insan eğer alayı kendine ahlak haline getirmişse, çünkü Peygamberimiz kibri böyle tanımlıyor. Dün de dedim ya, bak bunu terbiyede ve ahlakta kendinize bir menheç olarak alın her zaman. Hiçbir zaman meselelerin hakikatiyle uğraşmayın. Kibir nedir? Kibrin ne olduğunu anlayamazsın sen. Kibir şer'i bir hakikattir bitti. Ama şuna bakın, İslam ve kitap ve sünnet kibir ehlini size nasıl tanımlamış? Tamam? Yani kibir ehlinin özellikleri mesela kafirleri Allah Azze ve Celle nerede kibirle vasfetmiş yani. Ne yapmışlar ki? Allah Azze ve Celle onları kibirle vasfetmiş. Ne yapmışlar ki? Allah Azze ve Celle onları alayıcı olmakla vasfetmiş mesela. Bunları güzel öğrenin. Sonra kendinize bakın. Bunlar sizde var mıdır yoksa sizde yok mudur? Sizde varsa siz kendinizi ne diye isimlendirirseniz isimlendirin siz olsunuz. Ama sizde yoksa da tamam bitmiştir mesela. Ama insanlar ne yapıyorlar? Tam tersini yapıyorlar. Yani o meselenin hakikatini anlamaya, işte iman nedir? İşte iman Allah'a ve Rasulüne iman etmekti, tamam ben de Allah'a ve Rasulüne iman ediyorum, öyleyse ben müminim. Değil. Kitap ve sünnet bir müminin nasıl olması gerektiğini anlatmış. Doğru mudur? Onlara bakacaksın, sende ne kadar çok varsa bu senin imanın derecesini, yüksekliğini gösterir. Sende ne kadar da yoksa bu senin imanının yerlerde süründüğünü gösterir. Nifak da böyledir, küfür de böyledir, bütün meseleler böyledir. Yani bizi ilgilendiren budur. Biz Alaya baktığımız zaman da, insanlarla dalga geçmenin temelinde ne vardır? İnsanları küçük görmek vardır, değil mi? Bak biraz mantıkla biraz düşünün, siz kiminle dalga geçebilirsiniz? Kendisi Kendisini kendinizden altta derecede görmüş olduğunuz bir insanla dalga geçersiniz. Sen hiç mesela hayatında babanla dalga geçtin mi? Değil mi? Geçmezsin ama anneyle dalga geçilir. Doğru mudur? Babayla dalga geçemez kimse ama anneyle herkes dalga geçer. Sebep çünkü annenle oluşturmuş olduğu samimiyet, çocuğuna olan şefkatten dolayı çocuğu anneyi takmaz. Anneyi takmadığından dolayı anlayamaz. Git bakalım babanla oğluysan babanla dalga geç. Mümkün değil. E, çoğu insan babasıyla dalga geçemez. İşçi birbiriyle dalga geçer ama usta başıyla veya patronla dalga geçemez mesela. Çünkü kendinden alta göremiyor. Görse bile göremez yani görse işinden olacak e, çünkü vesaire. Sen bir kardeşinle dalga geçebiliyorsan, onu küçük düşürebiliyorsan bu senin onu kendinden küçük gördüğünü gösterir. İnsanları kendinden küçük görmek de kibir ehlinin en belirgin alametidir. Bak o kadar alameti var kibirin. Peygamber iki tanesini zikretmiş. Hakka karşı büyüklenmek ve insanları küçük görmek diye. Tamam Başka? Bir de şakacılık. Yani ikinci olarak da söyleyebileceğimiz en belirgin insanları buna iten sebep. Çünkü şaka artık bir insanda ahlak haline geldi mi ee, zamanla bu alaya dönüşüyor zamanla hakarete dönüşüyor adam farkında değil. Yani karşısındaki insana hakaret ediyor. Şaka yapıyorum diye. Ama farkında olmamış oluyor. Ondan dolayı ikisinden de elden geldiği kadar uzak durmak lazım. Mesela küçük görmek de şaka yapmak da. Bak ikisinde güzel olduğu yönler de var değil mi? Küçük kafiri küçük görmek, münafığı küçük görmek, öyle mi? Allah'ın hadlerini çiğneyen insanları küçük görmek bak bu güzel bir şeydir. Bu iman göstergesidir. Öyle değil mi? Ama Müslümanı küçük görmek, kardeşini küçük görmek bu e, kalpteki nifakın, kalpteki işte karanlığın alametidir. Öyle mi? Hakeza şaka da böyledir. Peygamberimiz de şaka yapmıştır mesela. Sahabe de şaka yapmıştır birbirine mesela. Öyle değil mi? Bu nedir? Allah Azze ve Celle bazı müslümanların yaptığı bazı şeylerden gülmüştür mesela. Hoşnut olmuştur, öyle mi? Ama bir de ne vardır? Şaka adıyla karşındakini küçük düşürmek. Bak sen şurada bir olay olur. İstediğin kadar bunun üzerinden gülebilirsin. Ama başkasının üzerinden gülme hakkını İslam sana vermemiş. Tamam? Mesela diyelim ki bu kalemle alakalı bir sorun olur burada. Sen bu kaleme kalemle üzerinden espri yapıp yapıp gülebilirsiniz mesela. Bu yasak olan şey bu değildir. Ama sen kardeşinin yani bu kalemin sahibi olmasını esas alıp insanları güldürürsen o zaman yok şeriat sana bu hakkı vermiyor. Sen kimsenin üzerinden ne gülebilirsin ne de kimsenin üzerinden insanları güldürebilirsin. Ama normal var olan olaylar var olan şeyler hakkında gülebilir. Bir mesela hikaye anlatabilirsin. O hikayenin üzerinden gülebilirsin, değil mi? Latife dediğimiz bir şey yaparsın. O latifenin üzerinden hem gülüp hem güldürebilirsin ama insanların üzerinden değil yani kesinlikle. Başka sorusu olan var mıdır? Buyur. zikrettik, Ortamın bazı bazı kişiler şey yapılması, ezilmekte, alay edilmektedir. Evet. Bunlar sürekli psikolojik baskılar şey yapıyorlar kendileri. Mesela bulanma yapıyorlar. Çok güzel. Çok bunu evet, evet. Bir şey Evet, çok çok güzel bir şey söylüyorum. Mesela müşriklerin ortamına bakın, bu Müslümanların ortamında da var. Maalesef bazı çocuklar ailelerde psikolojik bunalımdadır. Yani çocuk dengesizdir. Ne yaptığını sebebi de abinin dediği sebeptir. Yani aile içinde hep küçük düşürülen, hep dalga geçiren, sürekli hakaret edilen, yaptıkları hep hor görülen çocuklar ileride çok ciddi psikolojik hastalıklara şey oluyor, e, sebep oluyor mesela. Bak bu da hikmetlerinden bir tanesi sayılabilir. Yani kişinin kişiliğini bozup, kişinin davranış bozukluğuna sebebiyet verdiğinden e, dolayı bu da söylenebilir mesela. Bak bunu kitaplarda yazmıyor mesela bu değil mi? <gülüyor> Bak bunu da kardeş tespit etmiş oldu. Bunu benden otalayayım inşallah. Evet, başka? Bir şey eklemek isteyen veyahut da bir şey sormak isteyen var mı? Yok. Tamam inşallah. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ